bağışlanma ve büyük bir mükafat vaade etmiştir. 48 feth 29 ve onlardan önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. 59 haşr 9 hadis 376 enes ibn malikten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimsede üç özellik tam olarak bulunursa imanın tadını tadar. Allah ve Rasulünü herkesten fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek Allah. Kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi istememek tehlikeli görmek. Hadis 377. Ebu Hureyreden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah yedi tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1 Adaletli devlet başkanı 2 Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3 Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için sevişip,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 gözyaşı akıtan kimse. Hadis 378 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah, kıyamet gününde, Benim için birbirlerini sevenler nerededir? Onları,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 Allah boz eder ve nefret eder. Hadis 382. Muaz Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i e şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah benim rızam için birbirlerini sevenlere peygamberlerin ve şehitlerin bile imreniciği Nur'dan minberler vardır, buyurmuştur. Hadis 383 Ebu İdris el-Havlânî'nin, Allah ona rahmet etsin, şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün, Dımışk mescidine girmiştim. Güleç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar etrafına toplanmışlar. Görüş ayrılığına düştükleri meseleleri, ona soruyorlar,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 Ebu Kerime Miktad İbn Maadi Kerib'ten. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse din kardeşini Allah rızası için severse sevdiğini ona haber verip bildirsin. Hadis 385. Muaz İbn Cebel'den.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 Allahümme a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Hadis 386. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi yanlarından geçti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan sahabi, "Ya Rasulallah, vallahi bu adamı seviyorum" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini ona bildirdin mi?